Bu istida üç makamata gönderilmiştir. Oradaki kardeşlerime bir me'haz olmak için gönderildi. Yirmi seneden beri sabredip sükut eden bir mazlumun şekvasını dinlemenizi istiyorum. Hürriyetin en geniş suretini veren cumhuriyet hükümetinde, her bir hürriyetten men edilmekle beraber, düşmanlarım, benim aleyhime her cihetle serbest olarak beni eziyorlar. Hürriyeti vicdan ve hürriyeti fikri ilmiyeyi temin eden cumhuriyet hükümeti, ya beni tam himaye edip, garazkâr, evhamlı düşmanlarımı sustursun, veyahut bana, düşmanlarım gibi hürriyet-i kalem verip, müdafaatıma yasak demesin. Çünkü resmen, perde altında her muhabereden men'im için postanelere gizli emir verilmiş. Su ve ekmeğimi getiren bir tek çocuktan başka kimseyle beni görüştürmemek için, tenbihat verildiği bir zamanda, eskiden beri benim muarızlarım fırsat bulup, Tam mahkemeyi temyizin beraatimizi tasdik ederek mahkemedeki ehli hukufun tahsin ettikleri kitaplarımı almayı beklerken o düşmanlarım hiç münasebetim olmayan bir iki mahrem risalelerimi verdirip sonra meslekçe benim aleyhimde bir iki ehli hukufun eline geçirip aleyhimde fena bir rapor hazırladıklarını işittim. Daha sabır ve tahammülüm kalmadı. Ben hükümeti cumhuriyenin bütün erkanlarına belki dünyaya ilan ediyorum ki kuran Hakimin Sır sırr-ı hakikatiyle ve icazının tılsımıyla benim ve Risale-i Nur'un programımız ve mesleğimiz ve bilpil semeresini gördüğümüz ve çalıştığımız ve gaye-i hareketimiz ve hedefimiz, ölümün idamı ebedisinden, imanı tahkikiyle biçareleri kurtarmak ve bu mübarek milleti de her nevi anarşilikten muhafaza etmektir. İşte Risale-i Nur, 3 ehli vukuf heyetinin ve üç mahkemenin incelemesinden geçtiği halde bu iki vazife-i kutsiyeden başka kasti olarak dünyaya, idareye, asayişe dokunacak ciheti olmadığına 20 senelik hayatım ve 130 risale-i nur meydanda cerh bir hüccettir. Evet, mahkemece dava ettiğim ve benimle münasebetler bütün dostlarımın tastiki altında 20 seneden beri hiç müracaat etmeyen ve on seneden beri hükümetin erkanlarını birkaç müstesna olarak bilmeyen ve dört seneden beri dünya harbinden ve hadisatından hiç haber almayan ve merak etmeyen bu birçare mazlum sayit hiç imkanı var mı ki ehli siyasetle uğraşsın ve idareye ilişsin ve asayişin ihlaline meyli bulunsun? Eğer zerre miktar bulunsaydı, karşımda kimler var? Dünyada neler oluyor? Bana kim yardım edecek diye soruşturacaktı. Merak edecekti, karışacaktı, hilelerle büyüklere hulul edecekti. En cüzi bir hadise şudur ki, bir tecrüde mutlak içinde her muhabereden kesilmiş vaziyetimden kurtulmak için hapse girmeye bir bahane bulunuz ki beni hapse alsınlar, bu azaptan kurtulayım diye bazı dostlarıma bir gizli mektup elden göndermiştim. Ta benim hayatımın sermayesi ve neticesi ve gayet zinetli bir surette tezzin edilmiş Risale-i Nur'dan Denizli'de mahkemede bulunan kitaplarıma yakın olayım ve teslim almaya çalışayım. Maalesef aleyhime olan oradaki ehli vakıftan bir tek adam beni müdafa ederken o dahi mektubumu görüp hapse girmem için aleyhime hüküm vermeye mecbur olmuş. Beni hapislere sokan muarızlarımın bir bahaneleri de o mahkemede ondan beraat kazandığım Tarikatçılıktır. Halbuki, Risale-i Nur'da daima dava edip demişim, Zaman tarikat zamanı değil, belki imanı kurtarmak zamanıdır. Tarikatsız cennete gidenler çoktur, imansız cennete giden yoktur diye, Bütün kuvvetimizle imana çalışmışız. Ben hocayım, şeyh değilim, dünyada bir hanem yok ki, Nerede tekkem olacak? Bu yirmi sene zarfında, bir tek adam yok ki, çıksın desin, Bana tarikat dersi vermiş.'' ve mahkemeler ve zabıtalar bulmamışlar. Yalnız eskiden yazdığım tarikatların hakikatlarını ilmen beyan eden Telvihat Risalesi var ki bir ders hakikattır ve yüksek bir ders-i ilmiidir, tarikat dersi değildir. Hürriyeti vicdanı esas tutan hükümet cumhuriyenin elbette bu milletin milyarlar ecdadının ruhları bağlandığı bir hakikata ve onun yolunda dünyaya meydan okudukları ve imanı tahkiciyi Galibane felsefeye karşı ispat eden bir eseri ve hadimlerini himaye etmek ehemmiyetli bir vazifesidir. Yoksa o zayıf hadimin ellerini bağlayıp binler düşmanlarını ona saldırtmaya hiçbir vecihle o cumhuriyetin düsturları müsaade etmez. Cumhuriyet beni dinleyecek diye şekvamı yazdım. Evet, hasbunallahu ve ni'mel vekil derim. Bismihi Sübhaneh, Esselamu Aleykum ve Rahmetullahi ve Berekatuh.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 o dünyevi mesleğe bir nevi alet hükmüne getiriyor. Halbuki hakiki imaniye ve hizmet-i kutsiye kainatta hiçbir şeye alet olamaz. Rızai ilahiden başka bir gayesi olamaz. Halbuki şimdiki cereyanların taraf-kirane çarpışmaları hengamında bu sırrı ihlası muhafaza etmek, dinini dünyaya alet etmemek müşkülleşmiş. En iyi çare cereyanların kuvveti yerine inayet ve tevfik-i ilahiyeye dayanmaktır. İçtinabımızın çok sebeplerinden bir sebebi de Risale-i Nur'un dört esasından birisi olan şefkat etmek, zulüm ve zarar etmemektir. Çünkü velateziru veziratun vizra uhra yani birisinin hatasıyla başkası veya akrabası hatakar olmaz, cezaya müstehak olmaz. Olan düsturu irade-i ilahiyeye karşı bu zamanda innehu kana zalumen cehula ile şiddet bir zulüm ile mukabele eder.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 fakat hukukta, hayatta pederlerine tabi ve alakadar olmasından, cihad darbesinde o masumlar memlûk ve esir olabilirler. Umum kardeşlerime birer birer selam ve kârı binler olan leyle-i tebrik ederim. Merhum Hacı İbrahim'in, Refet Bey gibi müteallikatlarına benim tarafından taziye edip deyiniz ki, o merhum, Risale-i Nur talebeleri dairesi içindedir. Daima onlara olan dualara mazhardır. Biz de hususi ona dua ederiz. Sait Nursi Bismihi Sübhaneh Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Aziz Sıddık Kardeşlerim Bir suale mecburi cevabın tetinmesidir. Bu yaz mevsimi, gaflet zamanı ve derdi maişet meşgalesi hengamı ve şuhur selasenin çok sevaplı ibadet vakti ve zemin yüzündeki fırtınaların silahla değil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 Vazifeyi bakiyenizde fütur getirmeyiniz. Meyvenin dördüncü meselesini çok defa okuyunuz. Kuvve-i maneviyeniz kırılmasın. Evet, ehli dünyanın bütün muazzam meseleleri fani hayatta zalimane olan düsturu cidal dairesinde, gaddarane, merhametsiz ve mukaddesat-ı diniyeyi dünyaya feda etmek cihetiyle kader-i ilahi onların o cinayetleri içinde onlara bir manevi cehennem veriyor. Risale-i Nur ve şakiplerinin çalıştıkları ve vazifedar oldukları fani hayata bedel, bâki hayata perde olan ölümü ve hayatı dünyeviyenin perestişkarlarına gayet dehşetli ecel hayatı ebediyeye birer perde ve ehli imanın saadet ebediyelerine birer vesile olduğunu iki kere iki dört eder derecesinde katî ispat etmektedir. Şimdiye kadar o hakikatı göstermişiz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 Onların küçük meselelerini merakla takip ediyoruz. Bu ayet, la yedurrukum men dalle ideteitum ve usulü İslamiyetin ehemmiyetli bir düsturu olan erradi bidarari la yunzaru leh yani başkasının dalaleti sizin hidayetinize zarar etmez. Sizler lüzumsuz onların dalaletleriyle meşgul olmazsanız. Düsturun manası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 Bu vazifeyi Nuriye'de zararı olacak. Sonra şiddetle ikaz ettim. Eyvudu bilâhîmîne şeytani ve siyase, bir düsturumuz vardır. Eğer insanlara acıyorsan geçmiş düstur onlara merhamete liyakatini selbediyor. Cennet adamlar istediği gibi, cehennem de adam ister. Beşinci şu an yine kısmen verdiği haberler tezahür ediyor. Sayit Nursi.